Sevgili seyirciler hepinizi saygıyla ve muhabbette selamlıyorum. Ben ve genç arkadaşlarım Hz. Peygamber aleyhisselamı sizlere anlatmak için bir yola çıkmış bulunmaktayız. Bu çerçevede aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i, onun hadislerini ve sünnetlerini bunun yanında da aleyhissalatü vesselamın değerli arkadaşlarını yani ashabını sizlere tanıtmaya gayret ediyoruz. Bizler bugün Hazreti Peygamber'in arkadaşları içerisinde çok önemli bir yeri olan, hepimizin baş tacı olan, hepimizin çok sevmiş olduğu çok güzel bir insanı anlatmaya gayret edeceğiz. O da kim? O da Hazreti Ömer. Biz her programın başında yaptığımız gibi bir şey yapıyoruz. Bu programda anlatacak olduğumuz şeyin hülasasını, özetini sevgili Safa'ya yaz diyoruz ve o da emrimizi yerine getirerek yazıyor. Safa, yaz. Resulullah'ın sırtını dayadığı sahabi. Değerli seyirciler ben Hz. Ömer efendimizi bazı cümlelerle tanımlıyorum ona olan muhabbetimi göstermek için ama bu ifade şu anda safanı yazmış olduğu ifade Hz. Ömer efendimizi hakikaten pek çok açıdan tanımlayan onun peygamber aleyhisselam nezdindeki yerini anlatmaya yarayan çok güzel bir sözdür. Resulullah'ın sırtını dayadığı sahabi. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bütün ashabına güvenmekle birlikte sürekli yanında olmasını istediği, onunla beraber istişare yapmış olduğu, onunla birlikte yürüdüğü, onunla birlikte ağladığı, onunla birlikte güldüğü yakın çevresinde bulunan arkadaşlar var idi. Hazreti Ömer Efendimiz de işte bunlardan bir tanesi idi. Peki Hazreti Ömer nasıl bir insan? Önce ondan bahsetmek istiyorum aziz seyirciler. Zaten Hazreti Ömer'in tabiatı ile ilgili hepimize bir bilgi var. O da nedir? Hazreti Ömer'in biraz celalli olduğu. He, celadetli dediğimiz celalli bir vasfı, sıfata sahip oldu. Bu da doğuştan gelen bir özelliktir, değil mi? Hazreti Ömer Efendimiz esmer tenli değerli kardeşlerim ama iri yapılı bir insan. Şöyle 1.70-1.80 boylarında iri yapılı bir insan gözünüze getirin. Sesi gür aziz kardeşlerim. Hazreti Ömer beyazlayan saçlarını da kınayla boyayan, saçlarını ve sakalını kınayla boyayan bir insan. Bunun yanında da saçları, saçları. Yani, Ker olabilir mi? Dökülmüş evet. Saçları Hazreti kalamaz. Ömer saçları dökülmüş olan bir insan. Sahabeden bu şekilde pek çok insan var. Biz şimdi gibi sahabeden bahsederken hep böyle işte İslam'a olan hizmetlerinden bahsediyoruz. Ondan insanın yönlerini biraz ikinci plana atıyoruz. Hazreti Ömer yani saçları dökülmüş, kafası güneşe fazla açık olan bir insan idi. Keza Hazreti Ali de benzer şekilde idi. Evet. Tabi sert tabiatı olduğu için Hazreti Ömer'in ister istemez etrafındaki insanlar üzerinde onlara biraz daha titiz, dikkatli olmak hususunda bir baskı diyeyim oluşturduğunu rahatlıkla hepimiz söyleyebiliriz ve onu rahmetle inşallah radıyallahu anh, alıyor anlıyoruz. Arkadaşlar değerli kardeşler, Hazreti Ömer nasıl Müslüman oldu, bundan bahsedecek olursak Esma bint Ebi Hamse var, o diyor ki benim eşim Amir, çok diyordu tabi Hazreti Ömer İslam'a girmeden önce Onun eşi Amir diyor ki arkadaşlar Yani o derece İslam'a aykırı bir insan idi ki, bize karşı o derece düşman idi ki Biz kendi kendimize şöyle diyorduk Ömer'in kendisi asla Müslüman olmaz da devesi Müslüman olur Yani biz Ömer'in devesinin Müslüman olmasını bekleriz ki olacak bir şey değil tabi ki de. Yani devesi Müslüman olur, hani deve endek atlatmak diye bir söz var ya ha. veya iğnenin içinden geçmek neydi? Hatta Yelicez Cemel Öfesemmil Hıyat. Bir ifade kullanıyorduk neydi o Türkçesini söyle Şeyh Hocam, deve e, iğnenin deliğinden geçene kadar. Şimdi bu o ifade esasında. Biz yani devesi Müslüman olur da Hz. Ömer asla Müslüman olmaz diye düşünüyorduk çünkü sert tabiatlı bize karşı olan bir insan. Ama burada ilginç bir şey var. Hazreti Peygamber Aleyhisselam da esasında Hazreti Ömer Müslüman olmasını istiyor. Peygamberimizin zaman zaman yapmış olduğu bir dua var. Ya Rabbi diyor, bu dini Ebu Cehil ile yani Amr bin Hişam ile veyahut da Ömer bin El-Hattab ile kuvvetlendir, güçlendir. Aziz seyirciler, Mekke'nin ilk dönemlerinde Hazreti Peygamber Aleyhisselam etrafındaki sayının artmasını çok arzuladığı için dayanacağı toplumda da Ağırlığı, konumu olan insanlardan bazılarının en azından yanında olmasını çok arzuladığı için çünkü yaslanmak istiyor Hazreti Peygamber, sonuçta bir insan. Dolayısıyla Ebu Cehil de İslam'a karşı olmasına rağmen bu sertliği bir de konumu itibariyle Müslüman olsa Hazreti Peygamber aleyhisselam onun o derece geçmiş dönemine göre tamamen ters bir yaşantıyla İslam'a büyük bir destek, hizmet vereceğini ümit ediyor idi. Ama bunun yanında Hz. Ömer Efendimiz için de aynı beklentisi vardı ama Hazreti Peygamber'in safa gönlü kimden yanaydı? İkisinin de Müslüman olmasını haliyle ister Hazreti Peygamber. Daha doğrusu herkesin Müslüman olmasını ister ama gönlü kimden yana? Ömer bin Hattab'tan ha, mı hocam? Hazreti Ömer'den yana idi Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Arkadaşlar Hazreti Ömer hicretin 6. yılında, şey nübüvvetin 6. yılında Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın İslam'ı insanlara anlatmaya başlamasının 6. yılında 40. kişiden sonra, 40'tan sonra Müslüman olmuştur. Ama burada ilginç bir şey var. Hazreti Ömer kaç yaşında? 35 yaşında daha bir delikanlı arkadaşlar. Yani Hazreti Ömer öyle İslam'a girdiğinde 50-60 yaşında bir insan değil, delikanlı olan bir insandır. Hatta Hz Peygamber aleyhisselam onun o toplumdaki yeri, saygınlığı, insanların ondan çekinmesinden sonra Müslümanlığı kabul edince Hazreti Peygamber aleyhisselam bir rahatlama görmüştür. Yani çünkü Hazreti Ömer ne yapmaya başladı hatırlayın hepiniz. Hazreti Peygamber ve arkadaşlar çekinerek yani o toplumsal baskıdan, eziyetten, işkenceden çekinerek biraz daha temkinle hareket ediyorlardı. Hz. Ömer ise Herkese göstere gösteri ibadetini yapabiliyordu hocam. Tabi, Hz. Ömerle birlikte bir rahatlamaya erişiyor. Hz. Ömer bağırıp çağırarak, resmen ilan ederek Kabe'ye geliyor mesela. Ben diyor bundan sonra Müslümanım diyor. Bu ne yapıyor? Mekkelilere karşı bir çekinme onlarda bir ürkme meydana getirdiği gibi Hz. Peygamber aleyhisselamın etrafındaki sayıları 50'ye ulaşmamış olan o kitlede de ne yapıyor? Bir özgüven evet. meydana getiriyor, bir rahatlama meydana getiriyor. Şimdi aziz seyirciler biz tabi bunları anlatıyoruz size bunların bir kısmını zaten sizler biliyorsunuz ama bunları takdir etmemiz için, ashab-ı kiramı anlamamız için bunları hakkıyla yani gönül dünyamızda idrak edebilmemiz için mutlaka kendimizi her zaman ölçümüzdür mutlaka kendimizi Hazreti Peygamber zamanla taşımamız lazım. Bunu yapamazsak, Hazreti Ömer'i de anlayamayız, Hazreti Ebubekir de ve diğer sahabiler de asla anlayamayız. Buna dikkat etmemiz gerekir. Tabi Hazreti Ömer'in konumu ilerleyen süreçte de toplum üzerinde etkisini sürdürecektir. Hazreti Ömer'in ikinci halife olmasını bir tarafa bırakıyorum. Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ebubekir'in halife seçilmesinde de çok büyük etki sahibi olmuştur. Niye? Hazreti Ebu Bekir'in yanında durmak suretiyle bir de sözüne itibar edilen bir insan olması hasebiyle Hz. Ömer desteğini Niyaz Hz. Bekir'in seçilmesi gerektiğini ifade edince insanlar Hz. Ömer'e hak vererek onunla birlikte hareket ederek orada Hz. Ebu Bekir'in halife seçilmesini sağlamıştır. Hz. Ömer'in bir özelliği daha var o da nedir? Hz. Peygamber Hz. Ömer'in damadı. damadı. damadıdır. Esvet efendi. Evet. Eyüp, Eyüp. Eyüp efendi. Esvet nerede? Karşıda. Evet. Hazreti Ömer'in nesidir? Damadıdır. damadıdır. Çok ilginçtir bunun hikayesi. Tabii onu kısaca anlatmak isterim. Esasında Hazreti Peygamber'in eşi olan Hazreti Ömer'in kızının ismi neydi? Hazreti Hafsa. Hazreti Hafsa idi. Arkadaşlar esasında Hazreti Hafsa annemiz Hunes bin Huzafe adlı bir sahabi ile evliydi. Bu Sahabi Hicreti'de katılmış olan bir insan idi. Hastalanıyorsunuz, rahatsız oluyor. Vefat ediyor. Hazreti Hafsa dul kalıyor. Tabii şu güzel halaka bakın ki Hazreti Ömer kızını değerli arkadaşlar yakınında bildiği arkadaşlarıyla evlenmesini istiyor. Yani biriyle evlensin. Evi barkı olmaya devam etsin düşüncesiyle. Hazreti Osman'a geliyor Hazreti Ömer. Eyüp. Diyor ki bizim kızımız diyor dul kaldı diyor. Evlenmek ister misin diyor kızımıza. Hazreti Osman diyor ki ben şu aralar evlenmeyi düşünmüyorum diyor yani öyle bir niyetim yok diyor. Bunun üzerine kime gidiyor? Hayati kime gidiyor? Ömer Faruk kime gidiyor? Hocam muhtemelen peygamber Efendimiz'e gidiyor. Yok. Bilen var Haz mı? Hazreti Ebu Bekir mi? Kime? Hazreti Ali kaldı ya da Hazreti yok. Ebu Bekir Hazreti mi? Ebu e <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Şansımız kalmadı zaten peki. Evet Ömer Faruk. Hz. Ebubekir'e gidiyor, diyor ki işte evlenmek ister misiniz kızımızla ama bunu anlamak için aziz kardeşlerim. Şu arkadaşlar arasındaki ilişkiyi lütfen göz önüne getirin. Şimdi böyle bir şey yapsa bir insan, yani baksaki ki uygun bir damat adayı var, bekar arkadaşlar sen hariç, uygun bir damat adayı var, kızın ona teklif etse, yani bir insan arkadaşlar güzel bir damat, mutlu yaşayabileceği, dini değerlere, geleneğimize bağlı bir damat, herhalde insan isteyeceği güzel bir şeydir değil mi? Hazreti Ömer'in de böyle bir taleple kızını önce Hazreti Osman'a teklif ediyor. Daha sonra Hazreti Osman'a olumsuz cevap alınca Hazreti Bekir'e söylüyor Hazreti Bekir tam böyle lafı dolandırınca Hazreti Ömer canı sıkılıyor çünkü Hazreti Ömer doğrucu bir insan. Kardeşim sana şunu sordum bana net bir cevap ver. Öyleydi böyleydi Hazreti Ömer tabiatına uyan bir şey değil. Tabi aradan bir iki gün geçince Hazret Peygamber Aleyhisselam Hazreti Ömer'in Kızına, hafsa annamıza anamıza talip oluyor. Tabi Hz. Ömer için büyük bir mutluluk bu. Son Hz. Ebubekir Efendimiz Hz. Ömer'e geliyor. Sen diyor bana bu durumu arz etmiştin diyor. Arzettin diyor ki ama ben baktım ki Hz. Peygamber Aleyhisselam ile ben konuşmuştum. Peygamber Aleyhisselam'ın sizin kızınıza talip olma durumu olduğunu gördüm. Ben o yüzden size bir şey diyemedim. Burada aziz seyirciler Hz. Ebubekir Bekir Efendimizin esasında rifayı ne kadar büyük bir hikmet, feraset sahibi olduğunu, güzel bir insan olduğunu da anlıyoruz. Niye? Şöyle bakın, bunu bir yorumlayalım. Şöyle Ola ki Hz. Peygamber aleyhisselam ilgileniyor, yani Hafsa ile evlenmek isteyebilir ama sonra bundan vazgeçerse, Hz. Ömer de bunu duymuş olursa, Hz. Ömer'in kalbi, Kırılır. de her insanın kalbi kırılır değil mi? Yani bu hatta toplum içerisinde konuşulabilir, rencide olabilir. Hz. Ebubekir çok büyük bir insan olduğu için, Hazreti Ömer'in ve kızı sevgili annemiz Hafsa'nın hakkını, hukukunu koruyarak bunu ona açmamış oluyor. Bu hocam, onu gösteriyor. Evet. E, bir, bir başka cihette de aynı zamanda Hazreti Ebü Bekir'in Peygamber Efendimiz sallallahu Aleyhi ve Sellemin hani sırrına sadık olduğunu ve sırrını tuttuğunu da söyleyebilir miyiz? Kesinlikle, tabii ki. Hatırlayın ayet kereime de ismi geçmemekle birlikte Hazreti Peygamber'in yanındaki insan olarak, arkadaş olarak Rabbimiz Hazreti Ebü Bekir'i tanımlıyor. Arkadaş ne demek hocam? Sevinçte ve kederde her şeyi paylaştığın insan demektir. Değil mi? Paylaştığın insan. Çünkü insanın, az kardeşlerim, peygamber de olsa aleyhisselam, sonuçta bir insan istişare edeceği, dertleşeceği, yeri geldiği zaman ağlayacağı, neşesini paylaşacağı insanlara ihtiyacı var. Hiçbir peygamber dağ başında peygamberlik yapmadı, hepinizin bildiği gibi değil mi? İnsanlar evet. içerisinde. Dolayısıyla Hz. Allah da zaman zaman Aziz Peygamber aleyhisselamı ayetlerle ne yapıyor? Rahatlatıyor rahatlatıyor. Bu neden? Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın da esasında ilahi bir motivasyona, desteğe, bazen kalbinin böyle inkisara uğrar gibi olduğu durumlar olduğunu bize gösteriyor. O yüzden Peygamber Aleyhisselam için şunu dersek esasında değerli arkadaşlar yanlış yapmış olmayız. Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer gibi insanlar tabi diğer sahabeler de dahil Peygamber Aleyhisselam için büyük bir şanstır. Yani bunu şans serken, yani yerden bitme anlamında değil yani gökten inmiş, beklenmeyen bir şey, beklenti anlamında değil. Ama Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın yanında böyle güzel insanların olması peygamberimizin başarılı ve muvaffak olmasında da zahiri etkenlerdir. Bunu da takdir edip görmemiz gerekiyor. Şimdi Hz. Ömer'in özelliklerinden biz biraz bahsetmiştik. Tabi Hz. Ömer Efendimiz tabiat sert, biraz da tez canlı bir insan değerli arkadaşlar. Ben hatta Hz. Ebu efendimizi, Hz. Ömer efendimizi Türkçe'de kullandığımız bir ifade var. Doğrucu Davut deriz. Bilirsiniz değil mi? Doğrucu Davut ne demek? Eğilip, bükülmeyen, doğruyu gördüğü zaman bodoslama söyleyen ve sen şunu bilirsin, bu adamın ağzıyla kalbi Hz. Ömer'in ağzıyla kalbi müşterek çalışıyor. Yani Hz. Ömer'in ağzından bir söz çıkıyor, kalbinde başka şeyler var bunu diyemezsiniz. Kalbinde ne varsa bu anında dışarı çıkan bir insandır. Bir de Hz. Ömer gibi insanların şöyle bir özelliği var, bunu unutmayalım aziz kardeşlerim. Bizim sahabe-i kiramı niye sevdiğimizin de sebeplerinden bir tanesidir. Bu insanlar yani bizim başımızın tacı yapmış olduğumuz Hz. Peygamber etrafındaki bu insanlar dünyevi hiçbir beklenti beklemeksizin İslam'a girmişlerdir. Yani hayatın yükünü, cefasını, eziyetin işkencesini karşısına alarak ben buna hazırım. Bakın. Yani İslam Hazreti Peygamber zamanında kabul ettiğinize bunun anlamı şudur. Ben her türlü işkenceye, kötülenme, sövülmeye hazırım. Ben memleketimden kovulmaya da hazırım arkadaşlar. Yani düşün Hazreti Ömer'in özelliğini az önce söylemeye gayret ettik. Böyle celadetli bir insan, sert ama sonuçta bir insandır. Ama bu insan hiçbir beklentisi olmadan Müslüman olduğunu ilan ediyor. Bunun yanında da memleketini terk etmeye hazır. O yüzden Hazreti Ömer'den, Hazreti Ebu Bekir'den veya diğer sahabelerden bahsederken mutlaka zihnimizin arka planında bu insanların sergilemiş oldukları Müslümanlığı mutlaka saklı tutmamız lazım. Bunu saklı tutarsak onlara karşı olan bakışımız biraz daha insaflı olur. Aylaksızlık, edepsizlik yapmayız. Şimdi bakın Hazreti Ömer Efendimiz dedik ya biraz tez canlı, sert, doğrucu, doğrucu Davut olduğunu tanımladık. Hatırlayın Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a muhalif olduğu bir yer var. Aykırı davrandığı, peygamber aleyhisselamın yaptığını beğenmediği bir yer var. O da neydi? Söyle Rifai. Hudeybiye. anlaşması. Antlaşması. Hudeybiye Antlaşması'nı bir hatırlayalım. Var mı hatırlayanlar? Yani Maddeler neydi ki Hz. Ömer Efendimiz niye adeta peygamber aleyhisselamın imzalamış olduğu bu anlaşmaya muhalif durdu Hz. Ömer? Özel, niye? Ne var bunu maddelerde? Medine... Müslümanlardan biri o karşı tarafın eline geçtiğinde iade edilmeyecek. Ama onlardan müşriklerden birisi Müslümanların eline geçtiğinde anında iadesi yapılacak. Es Ele geçmek S değil de bir daha söyle. Esir alındığında yani. Yok. Veyahut da kendisi Müslüman sığındığında olursa. hocam. Ha, sığındığında mı? Ha. Aynen. Müslüman, Müslüman olmayan sığınsa bile teslim, teslim edilecek. Ha. Mekke'den bir Müslüman Medinelilere gelip sığınırsa Müslüman oldu mesela kaçtı oradan iade. Ama tersi olursa herhangi bir şey. Herhangi mi? bir şey söz konusu değil. Şimdi başka maddeler de var tabii. O maddelerde ne? İşte bu yıl hacca gelmeyeceksiniz. Müslümanlara ambargo. Bir dahaki yılda geleceksiniz ama üç gün. üç gün. Öyle fazla yok öyle Mekke'de yatayım kalayım on gün on beş gün öyle bir şey söz konusu değil. Yani zahiren şartlara baktığımız zaman her tarafından böyle Müslümanlara ters gibi, Müslümanlara zararına gibi. Şimdi Hz. Ömer de doğrucu duruşu olan bir insan bakıyor ki şartlara böyle ya bunlar diyor tamamen bizim aleyhimize biz bunu niye böyle kabul ediyoruz Tabi. diyor. O Anlaşmanın maddelerini yazan kim onu biliyor muyuz? Ee, şey, Hazreti, Hazreti Ali, Ali miydi? Kim? Hazreti, Hazreti Ali. Aferin. Hazreti Ali Efendimiz de maddeleri yazan insan. Hatta orada Hazreti Peygamber bir taviz daha veriyor. Taviz diye tanımlayalım bu. Heh, Allah söylemem. Resulü yazıyor Hazreti Ali. Kabul etmiyor Mekkeli müşrikler. Ee, diyor ki Abdullah oğlu e, Muhammed. Hazreti Ali ben yazamam diyor. Şimdi orada çok ilginç bir şey var. Mekkeli müşrikler diyorlar ki sen oraya Resulullah yazacaksın. E sen zaten Resulullah olarak bizim nezdimizde makbul olsan kabul etsek seni biz zaten bu anlaşmayı niye yapıyoruz ki? Ama Hz. Peygamber ne kadar büyük bir insan. Ufku gördüğü için, geleceğe gördüğü için Bu yapılan anlaşmanı ileride Müslümanlar lehine ne getireceğini çok iyi çözümlediği için Ve de şunu biliyor Safa Mekkelilerin gücünün bittiğini biliyor Hz. Peygamber aleyhisselam. Yani bak hocam Son raddede anlaşmaya razı olmak esasında Güzel. Biz sizin e, Güzel. Meşruluğunuzu kabul ediyoruz evet. Ama Biraz daha oyalamak için sizin de burada şey yapıyoruz. Eğleniyoruz. Direnebildiğimiz kadar. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz itiraz ediyor. Ya Resulullah diyor ya bu şartlar diyor tamamen bize aykırı diyor ya. Biz bu kadar güçlüyüz, bu kadar insanız. Her taraf Arap Yarımadası, her tarafı Müslüman olmuş. Biz ne diye bunlara yani bunlar Mekke kalmış koca Arap Yarımadası içerisinde bir küçük şehir haline gelmiş. Yani bunlar azınlıkta olan insanlar. Biz niye bunlara boyun eğiyoruz? Ya ben bunu kabul edemem diyor ve kızıp kalkıp gidiyor. Burada Hz. Ebu efendimiz devreye giriyor. Hazreti Ebu Hazreti Hz. Ömer'e gidiyor. Ona bu anlaşma neler getireceğini güzel bir şekilde anlatıyor. Hz. Ömer ikna ediyor. Sonradan da hepimizin bildiği gibi az bu anlaşmanın Müslümanlar lehini olduğunu hepimiz görüyoruz. görüyoruz. Niye görüyoruz? Ne oluyor da görüyoruz? Ne oluyor? Mesela Müslümanlara nasıl bir faydası oluyor bunun? Şimdi Mekke'deki e, Müslümanların, yani Müslüman olun ve Medine'ye Tekrar Mekke'ye tekrar iade edilmeyenlere karşı belli bir bölgede toplanıyorlar o Müslüman Hı. olanlar. İşte kervanlara zarar vermeye başlıyorlar. Bu kervanların zarara gören Mekkeliler bu anlaşmayı bozmak kararı alıyorlar. Anlaşmayı bozmuyorlar da seyirciler şöyle bir şey oluyor. Peygamber aleyhisselamın büyüklüğü bir daha tescilleniyor. Ben her zaman size şunu diyorum Az kardeşlerim. Hazreti Peygamber aleyhisselamın hayatından bir kesiti alın. Sadece bir kesiti alın. Onun üzerinden Hazreti Peygamberi anlamaya çalışın. Hz. Peygamber aleyhisselamın Allah'ın Resulü olduğunu vallahi anlarsınız. Vallahi anlarsınız. Şimdi bakın bu madde neydi? Mekke'den biri Medine'ye gidince geri. Medine'den Mekke'ye biri gelince orada kalacak, iade yok. Sonra ne oluyor? Tabii Mekke'den bazı insanlar Müslüman olmaya başlıyorlar. Müslüman olmaya başlayınca Medine'ye de gidemiyorlar. Bunlar ne yapıyorlar? Mekke'nin yol güzergahı üzerinde bir yerde bunlar çeteleşiyorlar. Çete kuruyorlar ve burada Mekke'nin hayatı neyle devam ediyor? Ticari yani faaliyetlerle. Gelen kervana baskın, giden kervana baskın Mekkelilerin ticari hayatlarını bitiriyorlar. Sonra Mekkeliler Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a haber ediyorlar. Diyorlar ki Bunları e, alın. Biz bu maddeden vazgeçtik. Biz bu maddeden vazgeçtik. Bakın dönüyor dolaşıyor iş sonuçta Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin istemiş olduğu noktaya geliyor aziz kardeşlerim. Sertliği ile ilgili bir başka Güzel bir örnek daha sizlere vermek istiyorum. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda bir gün bir cariye defle marş işte türkü tür şeyler söylüyor cariye. Göresel bir müzik. ne deniyor onlara? Göresel, Türk halk türküsü. söylüyor. Evet. Geçmiş günlerden bahseden bir şeyler söylüyor. Şimdi Hazreti Ebubekir içeri giriyor. O cariye söylerken deflen Hazreti Ebubekir içeri giriyor. Cariye yine söylemeye devam ediyor. Biraz sonra Hazreti Ali geliyor. Sıralamaya dikkat. Biraz sonra Hazreti Ali geliyor. Cariye yine hiçbir şey olmamış gibi söylemeye devam ediyor. Biraz sonra Hazreti Osman geliyor. Cariye yine Hazreti Osman zaten kibar bir insan. Hazreti Osman geliyor yine Cariye devam söylemeye. Ama Hazreti evet, Ömer. Ömer girince hemen defini topluyor. Hemen altına koyup oturuyor Cariye. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın şu arkadaşlarıyla olan ilişkisinin güzelliğine bir bakın. Peygamber Aleyhisselam bu manzarayı görünce gülüyor arkadaşlar, gülüyor. Lütfen aziz seyirciler, değerli kardeşlerim sizler bunu lütfen zihninizde canlandırın. Ya Peygamber Aleyhisselam arkadaşlarla nasıl bir atmosferde arkadaşlık yapıyor? Hani bizde şöyle bir imaj var ya Peygamber Aleyhisselam somurtkan der, emreder, yapmayın der. İnsanlar onları hemen yerine getirir. Dolayısıyla ilişki bu şekilde yürür. Halbuki böyle değil. Bir canlandırın gözünüzde ya. Peygamber Peygamberselam arkadaşları oturmuş, oradan biri halk türküleri söylüyor. Onlar dinliyorlar ve hiçbir sorun yok. Ama Hz. Ömer içeri girince hemen defi kapatıp altına oturuyor. Hz. Peygamber diyor ki gülerek, Ömer diyor, senden önce diyor, Ebu Bekir geldi, Ali geldi, Osman geldi, bizim cariye yine söylemeye devam etti. Ama sen geldin cariye senden korktu. Peygamber İslam sonra bir cümle söylüyor diyor ki, şeytan bile senden korkuyor diyor. Yani o kadar insanların ve şeytanların çekinmiş olduğu bir insansın anlamında aziz kardeşlerim söylüyor. Hz. Ömer'in sert tabiatı ile ilgili bir güzel örnek daha var aziz seyirciler. Bu çok güzel, benim çok hoşuma gider. Peygamber aleyhisselam cemaatle namaz kılacağı zaman uygulaması şu arkadaşlar kardeşlerim. Cemaatle namaz kılacağı zaman. Şimdi camilerde cemaatle namaz kılarken imam hocalarımız, üstadlarımız ne yapıyorlar? Cemaat ediyorlar ki saflarınızı sık, sık tutun. Sık ve düzgün tutalım. Sık ve düzgün tutun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hocam Son pandemiden da... sonra bu bidat seyyi olarak kaldı. Hala bir buçuk mesa metrek mesafelerle namaz Yok. kılınıyor. İnşallah toplumumuzda yer etmez. Yok, Diyanet İşleri Başkanlığımız bildiğiniz gibi bu kaldırdı. uzak mesafeli kılmayı kaldırdı. Artık insanlar eski düzenle tabii, beraber namaz al. kılıyoruz. Şimdi bizim Güneydoğu'da Doğu'da tabi Arapça olarak bu ifade çok güzel bir şekilde devam ettiriliyor. Eyüp sen belki bilirsin. Gerçi İstanbul çocuğum diyorsun. Sıkıştığın zaman ama neyse. Hocam esfert Şimdi, var hakketi. Yani. Esfert Hocam, şunu diyor. Yanlış değilsem ittasılû rahimâne vâ diyor ki Şöyle yapıyorlar aziz cemaat. İmam şimdi namaza başlayacak. اِتْتَصِلُوا رَحِمَنَا ve اللّٰهِ اِتْتَصِلُوا اَثَابَنَا ve اللّٰهِ Birleşin, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu, Hz. Peygamber aleyhisselamın bizlere bırakmış olduğu bir rahmettir, bir berekettir. Yani ümmet bunu hayatlarına tatbik ederek, yani namazda ne yapıyor? Safları sık tutuyoruz. Şimdi az seyirciler, Hz. Peygamber aleyhisselam bunu dediği zaman, bunu dediği zaman zaten ümmet ne yapıyor? Hz. Peygamber'in dediğini yapıyor. Son Hazreti Ömer zamanına geliyoruz. Ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi ben burada ne anlatıyordum? Bağlamı kaçırmayalım. Namaz kılarken Peygamberimizin Yok. uygulaması saf düzeninde. Yok Hazreti Ömer'in. Bunu niye anlatıyorum oluşur? ben? Sert, sert yazıcından. Evet. Evet. Hazreti Ömer'in Abdülvaki sert mizacıyla ilgili bir örnek anlatıyorum. Hazreti Ömer halife olunca az kardeşlerim tabii şöyle bir şey de oluyor. Cemaat rengi çok değişiyor. Yani neyi kastediyorum? dışarıdan İslamlaşma çok fazla olduğu için coğrafya ha, Acem bölgelerinden yani Arap olmayan coğrafyalardan keza Arap Yarımadası'nın diğer bölgelerinden çok gelen insan oluyor. İslam'ı kabul etmiş olan. Dolayısıyla onlara biraz fazla ikaz etmek gerekiyor. Hazreti Ömer uygulaması şu. Hazreti Ömer elinde bizim dürre dediğimiz, Arapların dürre dediği küçük bir çubuk var. Hazreti Ömer'in bir alışkanlığı. Tamam mı? elinde hep onunla geziyor Hazreti Ömer. Böyle elini alıyor. Gelin yani geleneği olmuş, onun usulü olmuş Hazreti Ömer. Böyle elinde geziyor. Şimdi namazda da tabi, namazda ne yapıyor Hazreti Ömer? Safları, arkadaşlar Hz. Peygamber safları düzeltin. İttasülü râhmenâ ve râhme diyordu. Şey ne yapıyor Hazreti Ömer? Elindeki o şeyden geliyor. Dürreyle. Diyelim siz Safa ile Abdülbaki'nin arasında boş var Abdülbaki. Şöyle. Yaklaş. Bunu vurmak Safa. ne kadar hocam? Yok, namazda olduğu için kibar, nazik bir vuruş ya. Adama şimdi orada vurup, bir tarafını acıtıp adam namaz kılamaz. Öyle bir şey yok. Hazreti Ömer bu şekilde yaparak safları düzelttikten sonra aziz kardeşlerim değerli cemaat Tabi Hazreti Ömer böyle vurmaya başlayınca hafiften Zaten diğer geri kalan cemaat ne yapıyor? Sıkışmaya başlıyor. Görüyorlar ki Hazreti Ömer bize gelmeden hemen safları düzeltelim. Hazreti Ömer'in yöntemi bu. Şimdi Hazreti Osman'a gelince Şimdi insan tabiatı ne kadar etkili bunu onunla ilgili anlatıyorum. Hazreti Ömer Osman efendimiz ne dedim az önce çok nazi kibar bir insan. Hz. Osman da ne yapıyor? Birini görevlendiriyor. Birini görevlendiriyor. Tabi Hz. Osman zamanında Mescid-i Nebevi de büyüyor. Hz. Osman'ın yaptığı faaliyetlerden bir tanesi de seyirciler, Mescid-i Nebevi'yi cemaat çok fazlalaştığı için, arttığı için genişletiyor Hz. Osman. Hocam. Cemaat büyüyor. Tabi şimdi Hz. Ömer'in yaptığını da yapamaz. Bağırıp arkadaki cemaat hepsine biraz ulaştırmakta sesini zor. O yüzden Hz. Osman birini görevlendiriyor. O arkadaşlar ne kadar önem veriyorlar ya safa. Safın düzgün tertipli olmasına. O görevlendirmiş olduğu insan safları güzel bir şekilde intizamlı hale getirdikten sonra efendim saflar hazır artık namaza durabiliriz. Hazreti Osman uygulaması da bu. Biri hocam bir şey benim bir sorum var da. E, şimdi e, pe, e, Hazreti Ömer Efendimizin radıyallahu anh e, bazı şeyleri öngörebildiği söyleniyor. E, bu konu hakkında örnek verebilir misiniz hocam? Kesinlikle güzel bir soru sordun. Değerli arkadaşlar. Hz. Ömer Efendimiz tabi biz onun tabiatının bu celadet sert mizaj oluşunu biraz öne çıkardık. Hz. Ömer Efendimizin bir başka yönü daha var. O da onu halife, ikinci halife yapan sebeptir esasında. Yani devlet idare etmeye, ufuk sahibi oluşu, toplumun gidişatını çözücü, sözmesi, problemlere müdahale etmesi ve Hz. Ömer zamanında dikkat edin arkadaşlar, devlette bir Rahatlama oluyor Hz. Ömer zamanında, bir sükunet oluyor. Hatta Hz. Ömer Efendimiz bildiğiniz gibi daha sonra şehit ediliyor, geleceğiz ona inşallah. Ama o hayatı boyunca yaşarken Hz. Ömer döneminde bir sükunet var. O nedir? Hz. Ömer'in hem tabiatı hem de devlet idaresindeki başarıyla ilintili olan bir durumdur. Şimdi Hz. Ömer Efendimizin de değerli arkadaşlar, olabilecek şeyleri önceden görmek suretiyle iyi bir feraset sahibi olduğu, bazen az önce hudibiyeti dediğimiz gibi her zaman böyle değil ama çoğunlukla Hz. Ömer'in gelecek olan problemleri, sorunları görerek önceden ferasetiyle bazı şeyler Hz. Peygamber aleyhisselama iletip Ya Resulullah şöyle olsa veya şu şöyle yapılmasa Peygamberimizin yakın çevresindeki insanlardan bir tanesidir zaten Hz. Ömer. Bu şekilde istişare yaptığını biz biliyoruz. Hatta Hz. Peygamberimizin aleyhisselatü vesselamın güzel bir sözü var. Bu ümmet içerisinde diyor ilham sahibi olan yani Allah'tan adeta kendilerine ilham gelen bazı insanlar var diyor. Ya yani bunlar öngörüleriyle olabilecek şeyleri önceden tahmin edebiliyorlar. Ömer diyor Hz. Peygamber aleyhisselam onlardan bir tanesidir. Aziz seyirciler, değerli kardeşlerim bizim kaynaklarımızın verdiği bilgiye göre 13 ayet-i kerime, 13 ayet-i kerime Hazreti Ömer efendimizin arzu etmiş olduğu şekilde nazil olmuştur. Yani peygamberimize gelmiştir. Ya Resulallah şunu şöyle yapalım bunu böyle yapalım ve bunları teyit etmek bağlamında Allah Teala 13 tane ayet-i kerime inzal buyurmuştur. Şimdi tabi bu esasında bize bir şey de gösteriyor. Hazreti Peygamber yanındaki konumunu da gösteriyor Hazreti Ömer'in. Peygamber aleyhisselam yanındaki konumunu Bir de şunu söylesek acaba ölçüyü kaçırmış mı oluruz? Allah katındaki konumunu da gösteriyor esasında. Yani elbette ki biz yani Rabbimiz katında insanların konumları ne olduğunu bilemeyiz ama bir insanın az kardeşlerim beklentisine tavsiyesine tavsiyesine uygun 13 tane ayet-i kerimenin inmiş olması biraz da sanki Allah katındaki onun güzel konumunu gösteriyor gibi. Ben bir Müslüman olarak bunu öyle anlamaya çalışıyorum öyle bir e, durum olduğunu söylesek herhalde haddi açmış. Olmayız değerli arkadaşlar. Tabi bir de bunu şöyle yorumlarsak nasıl olur? Hz. Ömer'in böyle 13 ayet beklentisi çerçevesinde nazil olmuşsa bunun peygamberi olan insanın konumu nasıldır aleyhisselamın? Bir de bunu anlamaya çalışalım. Yani Hz. Ömer böyleyse onun rehberi olan, önderi olan Hz. Peygamber nasıldır? Bu da bize bir işarettir esasında. Onu anlayabilirsek çok güzel olur. Hatta Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın mecazen kullanmış bir ifadesi var. Bunu da mutlaka söylemem gerekiyor. Levkane badi nebiyun lekane Omar. Hz. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki Allah şayet yani muhalifars. Aziz seyirciler, muhalifars yani olaki mesela bir peygamber gönderecek olsaydı Hazreti Ömer için Hazreti Peygamber diyor ki olabilirdi diyor. Yani burada kastettiği tabii onun peygamber olarak gönderileceği elbette değil. Hepiniz anlıyorsunuz bunu. Ama Hz. Ömer'in tabiatının, Hz. Peygamber Aleyhisselam tarafından iyi okunmasına, onun kabiliyetine bir işarettir bizim için. Biz buradan ne, şunu çıkarabiliriz, yani Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın değer verdiği bir insana aziz kardeşlerim, biz de değer vermek zorundayız. Bakın, özellikle İslam coğrafyasının bir kısmı Hz. Ali işte halife olacaktı da yerine bırakılmadı da vesaire vesaire diyerek Hz. Ömer Efendimiz'in düşmanlığını yapıyorlar. Ama az önce anlatmaya çalışmış olduğumuz gerekçeleri göz önünde bulunduracak olursak bizim Hz. Ömer Efendimiz'i gönlümüzden sevmek dışında başka bir yolumuz kesinlikle söz konusu değildir. Evet. Hz. Ömer Efendimiz değerli kardeşlerim bizim başımızın tacıdır. Hz. Ömer Efendimiz Peygamber aleyhisselama niye başımızın tacıdır? Çünkü Hz. Peygamber aleyhisselama gönülden bağlı olan onun sözlerine bağlı olan bir insandır. Kendisini onun yoluna feda etmeye çalışan bir insandır. Bakın bir örnek vereceğim size. Huneyn gazvesi yapılıyor. Huneyn gazvesi yapılıyor. Müslümanlar galip geliyorlar. Bir kısım ganimetler elde ediliyor. Taksimat kısmına geliyor iş. O aşamaya geliyor. Abdullah bin Zil Huveysra et Temimi diye bir adam var. Abdullah bin Zil Huveysra et Temimi diye bir adam var. Peygamber aleyhisselam taksimatına itiraz ediyor. Tamam mı? Böyle taksimat mı olur diyor. Kendine biraz fazla pay istiyor tamam mı ise olarak. Hazreti Peygamber aleyhisselama böyle yap, yapınca Peygamber Efendim çok üzülüyor. Diyor ki ben adil davranmayacağım da diyor aleyhisselam. Kim adil olacak diyor. Ben yani adil olmazsam siz hepiniz bana bakıyorsunuz. Diyelim ki ortada ganimet var. Ben bunu adil bir şekilde dağıtmazsam hepiniz bana bakıyorsunuz. Yani ben sizin gözünüzün önünde böyle bir haksızlık yapabilir miyim ki kaldı ki bir peygamber olarak sizin lideriniz devletinizin de başkanı olarak ben adil olmasam kim adil olabilir? Yani balık baştan kokar diye bir şey var bildiğiniz gibi. Böyle şey yapınca tabi her toplumda bildiğiniz gibi arkadaşlar böyle lafını bilmeyen, lüzumsuz konuşan insanlar olmuştur peygamber aleyhisselamın zamanında Hz. Peygamber aleyhisselama böyle konuşandan haddi hesabı yok. Ama Hz. Peygamber aleyhisselamın bir özelliği var hepinizin bildiği gibi. Peygamberimiz arkadaşlar tahammüllü bir insan. Tahammüllü. Öyle birden isyan ediyor. Karşındakinin etkilen. bilmediğini düşünerek her zaman. Tabi. Peygamberimizin tek derdi var. Abdülbaki. O insanı da kazanmak. Aziz kardeşlerim. Peygamberimizin derdi o insanı da kazanmaktır. Küstürmek istemiyor. Burada demek istediğim şey şu. Demek istediğim şey şu. Böyle yapınca bu Abdullah bin zülhüve temimi Hazreti Ömer'in bir usulü var. Diyor ki ya Resulullah müsaade et diyor ben şu herifin kafasını alayım diyor. Kellesini undrayım indireyim diyor. İşaret yapıyor bana beni de kafam karıştırıyor yönetmen. Evet. Kellesini uçurayım evet, diyor, diyor demiştin değil mi? Evet. evet. Şimdi kellesini uçurayım diyor. Bir bitireyim şunu Safa. Tabi Hz. Peygamber aleyhisselam müdahale etmiyor. Yalnız burada Hz. Ömer ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sevgili seyirciler Hz. Ömer zaman zaman peygamberimizi üzen, peygamberimize zulmeden insanlarla ilgili böyle tepkileri var. Ya Resulallah müsaade et, kellesini alayım. Bu iş olsun diye söylemiş bir söz değil. Bir kere bunu bilelim. Yani burada kendisini Allah Resulü'nün yoluna feda etmeye hazır olan bir insandan bahsediyoruz biz. Şimdi şöyle düşünüyorsunuz, Hz. Ömer diyelim ki Hazreti Peygamber müsaade etti adamı öldürdü. Orada Arap Yarımadası'nın hep aşire sistemi yürüyor. Aziz kardeşlerim lütfen bunu unutmayın. Bir insana bir kötülüğünüz dokunacak olursa o insan mesela Müslüman değilse onun akrabası size ne yapıyor? Kim biliyor? Siz yani belki 200-250 tane düşman kazanıyorsunuz. Suikaste kurban gidebilirsiniz. Yani Erzurumların deyişiyle riksi olan bir durum. Dolayısıyla, dolayısıyla Hazreti Ömer'in bu ortaya koymuş olduğu şey esasında az önce dile getirmiş olduğumuz o korkaksızlık halidir esasında. Korkmayan bir yapısı var Hazreti Ömer'in. Ama burada esas demek istediğim şey şu. Hazreti Ömer Peygamber aleyhisselam hayattayken bunu zaman zaman dile getiriyor ya Ya Resulallah müsaade et, seni üzen bu adamın hakkında geleyim. Peygamber aleyhisselamın da yaptığı şey her zaman nedir? ifa'yı nedir? Sükunetle yaklaşması, ha. tabretmesi. Sakin davranmış. Sakin, davran. ha, sakin. Hazreti Peygamber aleyhisselam bir kere böyle durumlarda asla bunu istemiyor. Gerçekleştirmiyor. İnsan kazanma derdinde. Ama bunu da vurgulamak istediğim şey şu arkadaşlar. Hazreti Ömer Halife olduktan sonra hayatında böyle bir kelamını göremezsiniz. Yani şunu diyorum bak Rifai, Ömer Faruk. Yani nerede o Hazreti Ömer? Yani ya Resulallah müsaade et ben onun kafasını uçurayım. Veya seni üzen İslam düşmanlığı yapan canını okuyayım. Nerede Hadi, bu Hazreti Ömer? Hocam Peygamber Efendimiz o zaman onun dizginleyeceğini bildiği için adamı korkutmak maksadıyla söyledi. Diğer taraftan Resulullah devlet başkanı. Hazreti Ömer devlet başkanı olduğunda Resulullah gibi tahammül gömleğini sırtına giyiyor. İnsanları kazanmak zorunda o konumdayken. Evet. Tabii. Hazreti Ömer devlet başkanında hani bizde Türkçede bir söz var rıfai. Yani bekara hatun boşamak kolaydır denir Türkçede. O gömle, o zor gömle, yakan gömle giydiğin zaman devlet başkanının orada sorumluluk altına giriyorsun. Yani dışarıdan konuşmak rahat. Ama halife olduğun zaman işin rengi değişiyor. O yüzden Hazreti Ömer'in halife olduktan sonra aziz kardeşlerim Muhakemesiz Ömer, Faruk, Eyüp dinliyor musun beni? Muhakemesiz, muhakemesiz, mahkeme yapmaksızın Hazreti Ömer'in bir insana ceza uyguladığı yoktur. Bunu lütfen unutmayalım. Hazreti Ömer'in sıfatı neydi zaten? Adil. -Faruk. adil. -Adi. Faruk ve Adil Hazreti Ömer Efendimiz'in sıfatıdır. Safa Efendi Hazretleri bir şey söyleyecek. evet. Hocam estağfurullah diyeceğim yine şey yapacaksınız şimdi hem güldürüyorsunuz estağfurullah deyince de. <gülüyor> evet. Şimdi hocam o zaman Hazreti Ömer aslında devlet başkanı olduktan sonra yani halife olduktan sonra biraz duygusallaşmış diyebilir miyiz? Çünkü sert insanlar aynı zamanda duygusaldırlar da hani Abdülbaki genelde bize karşı serttir ama duygusal bir karakteri de vardır. Hazreti Ömer de hep sertliğinden bahsettik programın başında beri biraz duygusallığı da olabilir mi? Ne diyorsun? Ömer Faruk sen söyle. Olabilir diyorum hocam. <gülüyor> Cevap olmaz. Hocam. Kendini... Yani böyle hayata dokundursana bu safhanın sorusunu. Hocam. Hayata dokundur. Yaşadığımız hayata bir dokundur. Yani hocam şimdi sertlik babında söyledi. Mesela orada sertliğin arka planda ne olduğunu da görmek lazım. Kimi zaman insan sevdiğine kızar. Hani dost acı söyler bağlamında düşünün Dost acıyı tatlı Hocam söylemiş. esasında oradaki çok özür dileyerek e, celaleti duyguları çok üst seviyede yaşadığından. Ki biz bunu nerede görüyoruz? Efendimiz ahirete irtihal eylediğinde. Ortaya çıkıp ona olan sevgisinden kim Resulullah'a öldü derse onun kellesini alırım mesabesinde. Aslında yine duyguları çok yukarıda yaşamasından, çok sevgisinden. Hocam bir de Hazreti Ömer, Ömer Efendimiz'in derdi zulmetmek değil. Hazreti Ömer Efendimiz'in derdi yeryüzünde allah Teala'nın hükmü hakim olsun. Onun Arkadaşım. derdi bu olduğu için hocam yani bu şekilde ser. Evet. Hatırlar mısınız ben size şöyle bir şey demiştim bir programda. Hazreti Ömer'in, az seyirciler, ben Hazreti Ömer'i tanımlarken bu ifadeyi kullanıyorum. Bir çizgi çekmiştim hocam. Hazreti Ömer'in dilinin ve elinin değmediği bir insan yoktur. Ama Hazreti Ömer şehit edildiği zaman vefat edince ağlamayan bir tek Allah'ın kulu da yoktur. Bu Hazreti Ömer'i esasında özetliyor. Sert tabiat ama hani sen bilirsin bu arkadaşım Safa sert tabiattı ki öyle değil ama diyelim ki öyle. Öyle misin yoksa? Evet. Hocam aramızda en ser tabiatlı Eyüp esver. O iklimden, Hakkari'den kaynaklandı. <gülüyor> o soğuktan evet. hocam. Hakkari ile ilgili bana esver şöyle bir şey anlattılar. Hakkari hep dağ ya. Dağlık bölge ya. Evet hocam. Şimdi Allah kainatı yaratırken işte dağlar başlamışlar hareket etmiyor olmaya. Hakkari'ye gelince Allah demiş ki kıt dur. <gülüyor> Buradan durun demiş hocam. <gülüyor> o yüzden Hakkari hep dağlık bölge ama tabi çok bereketli. Hatta bir programda demiştik sen de konuşmuştuk hatta pirinç yetiştiğinden falan evet, bahsetmiştik hocam, evet bahsetmiştik. Bahsetmiştik. güzel bir de ikinci olarak bir şeyden daha bal, bal, bal, bal yani. baldan bahsetmiştik evet ceviz de aynı şekilde evet hocam, ceviz evet. evet güzel bir şehrimiz evet ben belki de senden fazla gitmişimdir bilemiyorum ama evet arkadaşlar şimdi Safa'nın sorusunu unutmayalım bu arada Safa demişti ki Hazreti, Hazreti Ömer Efendimiz o sertliği yanında esasında duygusal da bir insan hakikaten böyledir sert olan insanlar Doğru olan insanlar arkadaşlar, doğru oldukları için bazı şeylerden de etkilenmeleri daha hızlı oluyor Safa. Hz. Ömer Efendimiz'in de öyle bir durum var. Onu az önce dile getirdi rifayı. Hz. Peygamber Esra'nın vefat ettiğinde mesela, Hz. Ömer ne dedi, kim dedi onun vefat ettiğini, öldüğünü söylerse onun boynunu uçurur. Esasında sence Hz. Ömer peygamberimizin vefat ettiğini bilmiyor muydu? Biliyordu tabi ki. Elbet biliyordu ama e, çok sevdiğinden dolayı kabullenmek He. istemiyordu. Kabullenemiyor. O kadar ağırına evet. git, gidiyor ki. Yani. Biliyor ya, Hazreti Peygamber'in öleceğini, rahmetli olacağını, diğer insanlar gibi aleyhisselamın. Ama o anda onu kaldırmakta biraz zorlanıyor. İşte orada Hazreti Ebubekir'in büyüklüğü devreye giriyor. Evet. Hazreti Ebubekir bir konuşma yapıyor orada ve Hazreti Muhammed vefat etmiştir. Ve ayet-i okuyor. Böyle bir durumu var. Tamam arkadaşlar. Ben tabii Hazreti Ömer'le ilgili şuna çok üzülüyorum. Bildiğiniz gibi sabah namazında bir İranlı tarafından yani Mecusi kökenli biri tarafından katlediliyor Hazreti Ömer Efendimiz. Yani tabii kader bu şekilde tecelli etmiş. Yani Hazreti Ömer daha fazla yaşamış olsaydı belki İslam tarihi az kardeşlerim daha fazla farklı tecelli edebilirdi diye yani bir tahmin olarak söylüyorum. 10 yıl sürüyor mesela Hazreti Ömer halifeliği. Şimdi tedbir alma noktasında, tedbir alma noktasında Yapacak bir şey de yok esasında. Sonuçta sabah namazında, yani yapılacak olan şey nedir? Belki zamanımızda buna dikkat ediyor devlet büyükleri. Yanlarına mesela onlar korumak için insanlar alıyorlar. Biz zamanımızda bunu çözemiyoruz. İşte camilerde, özellikle İstanbul'da büyük camilerde halifeler için, sultanlar için özel namaz kılma yerleri yapılıyor. Bu tamamen güvenlikle ilgili bir şey. Mahfiller yapılıyor. Bu tamamen güvenlikle ilgili bir şey. Yoksa şu anlamda değil. Yani biz halkımızdan ayrı olalım o anlamda olan bir şey değil. Bunu da idrak edersek anlarsak. Ben üzülüyorum tabii. Niye? Çünkü halifelerden az kardeşlerim iki tanesi şey, şehit böyle namazda şehadete ermişlerdir. Yani Hazreti Osman da daha sonra bildiğiniz gibi arada o da Kur'an-ı Kerim okurken. Kur'an-ı Kerim okurken. Ama o namazda değil de camide değil de iki tanesi bu şekilde şehit edilmişlerdir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu namaz hususunda. Gezerken arkadaşlar Medine'nin ilk yıllarında peygamberimiz daha tedbirli. Mesela peygamber Efendimiz Necar oğullarıyla birlikte kalmış olduğu ilk dönemde Medine içerisinde gezerken onların korunmasıyla birlikte geziyor peygamberimiz. Ama Ali Sena Türe selam efendimiz zamanında toplum ayrışmadığı için öyle çok ciddi koruma tedbirlerine ihtiyaç olmuyor. Ama Hazreti Ebubekir'den sonra özellikle o isyanlar çıkıyor, onları bastırdıktan sonra toplum biraz arkadaşlar karma karışık bir hale geliyor. Diğer bölgeler İslam yayıldığı için Müslümanlığa, İslam'ın ilerleyişine kızgın olan, kızan insanlar var ve bunlar kinleniyorlar. Dolayısıyla biraz o tedbirler hususunda daha sıkı davranmış olsaydı tabi bu kader bu şekilde tecelli etmiş. Yani bizim diyecek olduğumuz bir şey yok. Aziz kardeşlerim Hz. Ömer'le ilgili sohbetimizi tabi tamamını bitiremedik. Hz. Ömer'i demek ki bir programa sığdırabilmemiz mümkün değil. İnşallah bir sonraki programda yine Hz. Ömer Efendimiz üzerinden sohbetimize devam ederiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepimizi Rabbimizin asabı gibi yapmasını, bu uğurda, İslam uğrunda çaba göstermemizi, güzel çocuklar yetiştirmemizi Amin. ve bu güzel ülkemizdeki birlik ve vatan kardeşlik duygusunun kıyamete kadar devam etmesini yüce Rabbim'den niyaz ederek hepinizi Allah'a ısmarlıyorum. Hoşça kalın, iyi günler diliyorum.